Ne demek bu manası kelime olarak? Telakki ne demek istillal ne demek? Telakki'nin nasıl nereden geliyor? Telakka'dan geliyor değil mi? Telakka'dan geliyor. Telakki demek yani ehli sünnetin kabul ettiği kaynaklar manasına. Aldığı, kabul ettiği, elinde bulunan kaynaklar demek. İstillal demek ise ehli sünnetin bu kaynaklardan nasıl istifade ettiği metodu. Tamam. Birinci kelime neyin kaynak olduğunu anlatmak için, ikinci kelime o kaynaktan nasıl delil çıkarıldığını anlatmak için. O zaman biz bu bölümü okur okumaz neyi anlamamız lazım? Hemen demek ki ehli sünnetin e, itikadında bir bölüm var, kitaplarını almış oldukları bir bölüm var. O bölümün ismi nedir? Ben hacutte laqiy wal istidan. Hadis kitaplarında nasıl geçiyor bu bölüm? Kitabul diye geçiyor. Tamam? Mesela bütün hadis imamlarının Ehl-i Sünnet ona hadis imamlarının kitaplarında ya bu isimle veya da farklı bir isimle dinin temelinin kitap ve Sünnet olduğunu anlatmak için buna bazı kitaplarda iatesam deniyor iatesam bir kitabı ve Sünnet kitaba ve Sünnete yapışma iateseme ne demek yapınmak tutu yapışmak tutunmak demek değil mi fatih simubi hablillahi cemiyen Allah zevcilden ipine hep beraber tutun diyor Allah zevciden veya uta menhaju telaki wal Menecut telaki demek, telaki kabul ettiğimiz, aldığımız kaynaklar istediler, o kaynaklardan nasıl istifade ettiğimiz. Bunu ne oluşturuyor? Yani Ehli Sünnet'in kitabında geçen bu iki temeli ne oluşturuyor? Birincisini kitap ve sünnet, ikincisini selefin anlayışı, değil mi? Yani o zaman ne diyeceğiz? El Kitabı ve Sünne ala fehmi selifil Tamam, el Kitabı ve Sünne ala fehmi selef el umme ummetin fehmi üzerine kitap ve sünneti anlamak evet devam ederim o min usuli akide'tü's selef's salihin ehli sünnet ve'l cemaat salihin ve ehli sünnet akidesindendir iman hac'i talaffu ve istidla istidlal kitab Allah'ın özünün kitabında varif olanı tabi olmak, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in istidra ve talakki metodolojinenidir. Menne ve sallallahu ve ve zahir Peygamber ve hadisler ve o ikisine yapışmak ve o ikisine teslim olmak, o ikisine teslim olmak Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in istidra ve talakki metodolojineni قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه من امراكه غير erkek ve kadin için yoktur. اذا Allah الله ورسوله امر امر bir işte hükmettiği zaman en yekuna lahumu khiyareten min Emri ki an يكون lehumu lehumu khiyareten min emrihim. Onların o işte onların için bir seçim yoktur. Seçim hakkı yoktur. Waman yasidlah ve Rasulullahu kim Allah'a ve Rasuluna istanederse, fakat dala dalele mubin'e açık bir dalete satmıştır. Fakat nebi sallallahu aleyhi ve sallam kum emrani size iki şey bıraktım: elentedilu mertemesektun dihime. Kim o ikisine yapışırsanız satmazsınız kitab Allah'ı ve Sünnete Rasulü Allah'ın kitabı ve Rasul'ün Sünneti. Tamam. Şimdi e, biz dedi ki, normalde e, aslında bu bölüm yani men heccüttelakki vel istediler dediğimiz bölüm aslında itikatta her kitabın en başında zikredilmesi gerekir. Değil mi? Niye? Çünkü bir insan kendi itikadını yazıyorsa veyahut da kendi itikadını anlatıyorsa eğer evvela o kendi inandığı itikada kaynaklık teşkil eden şey nedir? Ve o kaynak olarak kabul ettiği şeyleri nasıl anlıyor? bu ikisini zar etmesi lazım. Değil mi? Ta ki karşıdaki onun usulünü anlasın diye. Hemen bir önceki dersin sonunda da yani bir münasebetten dolayı zikrettiğimiz gibi normalde bir bütün dinin yani itikadı bir kenara bırakalım. Bütün dini anlarken her taifenin mutlaka bir usulü vardır. Tamam? Her taifenin bütün dini anlarken mutlaka bir şey vardır. E bir usulü vardır. Bu genel usuldür. Tamam? Bir de her meselenin kendi içinde usulü vardır. Yani her bir meseleyi ayrıyeten ele alırken, o genel usullerle beraber o meseleyi ilgilendiren birtakım özel usuller olabilir. Her fırkanın, her taifenin o konuda şeyi vardır, bir usulü vardır. Mesela örnek veriyorum, genel istedilen metodu olarak söylüyorum. İşte bazen insanın aklı ile nakil yani kitap ve sünnet senin telakki kaynağı olarak kabul ettiğin o iki şey uyuşmayabiliyor. Anlaşıldı? Uyuşmayabiliyor bazen. Bu tip durumlarda ne yapılacak? Tamam Misal bunu biz hangi bapta işlemiştik? Kim söyleyecek? Başka? Pratik uygulama. Pratik olarak hangi bapta buna ihtiyacımız var? İsim ve sıfat. Öyle mi? Mesela diyelim şimdi böyle bir durum söz konusu oldu. Bak her taifenin bu konuda bir usulü var. Yani bunu sen örnek veriyorsun, biz şimdi bunu söylerken hani biz onların usulüne baktık, o usulden bunu çıkardık değil ha. Yani gayet çok açık, mesela ehli sünnet nasıl açık bir surette demişse nakil ile akil çatıştığı zaman e, aklın hiçbir hükmü yoktur. Akıl, naklin e, şeyini a, anlamalıdır. Hatta anlatmıştık değil mi? ki her meseleyi ölçecek tartı vardır, akıl her meseleyi ölçemez e, diye. Mesela aynen bu şekilde karşıdaki tayfaya demiş ki aynı bütün sarahatiyle nasıl demiş akıl naklınla çatıştığı zaman biz aklın aklın önüne geçiriz nakli aklın gerektirdiği şekilde anlarız. Çok böyle bariz bir şekilde mesela bunu söylemiş insanlar isim ve sıfatta. Anlaşılıyor değil mi? Ondan dolayı mesela ehli sünnet çok bariz bir şekilde ne demiş? Bizim uslümüzdendir demişler. Biz naslardan zihne ilk gelen manayı esas alırız herhangi bir Nas'ta zihne ilk gelen mana neyse onu alırız eğer muharızı söz konusu değilse diye. Ehl-i Bidat'ta tam bunu tersini söylemiş, yok demiş çünkü zahir, Nas'ların zahiri yakın ifade etmediği için e, hemen Nas'ın zahirinden akla gelen mana değil, bizim koymuş olduğumuz akılla koymuş olduğumuz bazı kaideler var. Onları önce öne alırız, ondan sonra Nas'ı ikinci sırada anlamaya çalışırız. Bunu inşallah anlatacağım yeri geldiğinde. Hani belki bunu insan ilk düşündüğünde diyor ya ben Müslümanım diyen bir adama nasıl bu sözü söyler? Nasıl böyle bir iddia ortaya atar? Hem de ''El kanunul kulli'' adı altında adam atmış ortaya. Hani toplayıcı ve genel kanun budur demiş. Yani şeyde dinde toplayıcı ve genel kanun, kanunul kulli diye ortaya iyi bir şey çıkarmış gibi mesela. Bunu bir de ortaya İslam ümmetine takdim etmiş. Ve insanlar bununla da amel etmişler. Yani onun için her mezebin her fırkanın mutlaka şeyi vardır. ''Men hecûl ve vel istidlâl'' E, metodu vardır. Mesela çoğu yerde diyelim e, farkındaysanız e, soruyorsunuz. Diyorsunuz ki, e, peki bu taife bu nasıl ne demiş? Yani hani apaçık bir nasıl var. Adam tam muhalifini söylemiş. Değil mi? Aklınıza ilk gelen soru ne oluyor? E, peki diyorsunuz bu taife buna nasıl cevap vermiş? Cevap verme gereği duymamış ki. Zaten kendi buna bir şey belirlemiş. E, bir usul belirlemiş mesela. Bir usul belirlediğinden dolayı da e, mesela örnek veriyorum diyelim çok açık bir şekilde ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin semada olduğunu söylemiş. Değil mi? Bu sizin için bir şey ifade ediyor. Bak bu da menhecu telakiden geliyor ha. Adam diyor ki ben sünneti senin kabul ettiğin gibi mutlak kabul etmiyorum ki. haber Hazan ifade eder. İtikatta bunu kullanmıyorum. Bak telakki metodundaki problem fruh meselelerine yansıyor. Anlaşıldı. Tevil meselesi böyledir. Mesela bu isim ve sıfat ve dinin diğer konulardaki tevhül meselesi, nas'ın yakin mi, zan ifade mi ediyor meselesi, her biri ayrı bir ilmin konusu bunlar. Ama bunlar hep menheccü terakki ve istidlal meselesidir. Ondan dolayı biz ehli sünnetin menhecini ve telakki metodunu anladığımız gibi aynı şekilde bir talebi olaraktan karşımızda gördüğümüz insanların da menheccü terakki ve istidlal metodunu anlamak zorundayız. Tamam Bunu anlarsak birçok meseleye çok doğru yaklaşırız kişilerin niye bu fikirleri ortaya attığını biliriz. Bir de en önemlisi, en önemlisi bu menhec-ül telakki ve istidlalden ortaya çıkan tatbikatta ömrümüzü tüketmeyiz. Anlaşıldı? Menhec-ül telakki ve istidlalden, bunun mesela bir Menheç belirliyoruz, telakki ve istidlalde. Bunun yansımaları var, anlaşılıyor? Bunun yansımaları var. Biz birçok konuda bunun şeylerini görüyoruz, yansımalarını görüyoruz. Sen eğer menhec telakki ve istidlali bilirsen karşında ehl-i sünnetin itikadına muhalif itikad serdeden eden bir adama o furuğla uğraşmasın. Çünkü furuğun tartışması kadar zor bir şey yoktur. Yani fer'i bir mesele olduğu için onu tartışma, ispat etme, çürütme çok zordur ve çok vakit ister. Ama sen meseleyi, aslını bilirsen bu adamı bu asla yiten sebep nedir? Aslı münakaşa etmek kolaydır. Aslı ispat etmek de kolaydır. Onun münakaşasını yapmak da kolaydır. Anlaşılıyor değil Yani siz şunu bilirseniz benim karşımdaki adam benim gibi telakki konusunda benim problemim var bu adamla. Bana göre sünnet sahih oldu mu telakki kaynağıdır. Doğru mu? Karşımdaki adama göre sahih olmasıyla beraber Kur'an'a muhalif olmayacak, mütevatir sünnet'e muhalif olmayacak işte yakın ifade etmesi gerekir, mütevatir olması lazım falan. Sen bunları bilirsen hiç o meselenin kendisi nedir, niye böyle demiş hiç uğraşmasın, Direkt aslı ispat edersin. Aslı ispat edersen zaten mesele bitmiştir. Anlaşıldı, anlaşılmayan bir şey yok. O zaman asıl itikadın temelini oluşturan mesele budur. Ben hecud ve vel istilladır. Şimdi ehl-i sünnet telakki kaynağı olarak neyi kabul etmiş? Ehl-i sünnet telaki kaynağı olarak demiş ki bizim telakki kaynağımız kitaptır ve sahih olan sünnettir. Bak buna dikkat edin ha. Kitaptır ve sahih olan sünnettir demişler. Kitap ve sahih olan sünnettir. Bu ikisi demişler, hem dinin usulünde, hem de dinin furuğunda bizim telakki kaynağımızdır. Bu, hem bizim dinimizin usulünde, hem de bizim dinimizin furuğunda telakki kaynağımızdır. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Peki, muhalif olanlar ne demişler? Demişler ki, bizim men hecud telakki, sadece telakkiyi konuşuyoruz şu anda, istidlali değil değil mi? Bizim men hecud telakki demişler, kimisi demiş ki sadece Kur'an'dır sünnetleri iptal etmiş. Kimisi demiş ki sadece Kur'an'a muvafık olan sünnettir. Yani Kur'an'dır ve Kur'an'a uygun olan sünnettir. Tamam mı? Kimisi demiş Kur'an'dır ve bununla beraber mütevatir sünnettir. Anlaşıldı ve her bu söylenenler yani telakkideki bu şey bu telakki metodu şu anda sadece. Buradaki bu ihtilaf beraberinde birçok meseleyi getirmiş. Demek ki ehl Sünnet'in ki neymiş? Meyneccül telakkiimiz bizim kitaptır ve Sahih olan sünnet bizim şeyimizdir ve buna bina edilen artık sahih kitaba ve sünnete uyan ta, onun üzerine bina edilen icmadır, onun üzerine bina edilen kıyasdır. Bunlar fer'i şeyler ama değil mi? Asıl olan kitaptır ve sahih olan sünnettir. Muhalif olan fırkalar A demiş ki bizim için sadece nedir? Kitaptır. B demiş ki bizim için kitaptır ve kitaba muarız olmayan sünnettir. İkisi aslında aynı yani aynı manaya geliyor. C Demiş ki, bizim için sadece kitaptır ve mütevatir olan sünnettir itikatta. Tamam Mütevatir olmayan sünnet hem itikatta hem de ahkamdadır demişler. 50 sünnet ise demiş ki, kitap ve sahih sünnet hem itikatta hem de ahkamda hem de ahlakta fark etmez. Bizim için nedir? Bizim için telakki kaynaktır. Anlaşılıyor değil burası? İnşallah. el Sünnet demişler kitap bizim için kaynaktır. Niye? Sebep nedir peki? Yani kitabı kaynak kılan şey nedir? Kitabın kaynak olmasını gerektiren şey nedir? Vahiy oluşudur. Öyle değil mi? Kitabın kaynaklı, kaynak olmasını teşkil eden şey kitabın vahiy oluşudur. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet kelimede ne diyor? Yani Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlara kaynak olması meselesi Kur'an-ı Kerim'de iki şekilde ispat edilmiş. Öyle değil mi? Bir, sarih ayetlerde bir de zımnen. Yani ayet sarih değil ama içerdiği mana bunu gerektirir. Anlaşıldı? Kur'an-ı Kerim'in ehli sünnete veyahut da bir Müslümana kaynak olması gerektiği Kur'an-ı Kerim'de iki, iki tip ayetle sabit olmuş. Birincisi, sarih bir şekilde. İkincisi, zımnen. Yani Kur'an-ı Kerim bir şey demiş. Onun içerdiği mana Kur'an-ı Kerim'in kaynak olmasını gerektir. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'in sarih bir şekilde kaynak olması gerektiğine, ittiba edilmesi gerektiğine, telakki kaynağı olması gerektiğine bir örnek verebilecek olan var mı ayet-i kerime? Sadece Kur'an'ı konuşuyoruz şu anda. Sadece Kur'an. Var mı buna ayet kelime söyleyebilecek olan? Bir ayet Mesela burada ayet kelime vermiş kitapta bu ayet kelime nedir? Bu kitap ve sünnete beraber işaret edendir, değil mi? Sadece özellikle kitabı müfret olarak ele alan bir ayet kelime. Ha, biz, diye... biz aralarında hükmedesin diye sana bu kitabı indirdik. Öyle değil mi Bakara suresinde? Biz insanların arasında hükmedesin diye sana bu kitabı indirdik. Başka? Konu içinde de geçmişti. Düşünürseniz kitaplarda da geçmişti. اتبعوا مَا اُنزِلَ min Rabbikum, رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اولياء. Rabbinizden size indirilmiş olana yani kitaba tabi olun. Onun dışındakilere ise ne yapmayın? Onun dışındakilere ise tabi olmayın. Anlaşıldı. Bunlar salih ifadeler. Yani Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'e tabi olunması gerektiğine dair salih ifadeler. Hakeza Kur'an'ı terk etmenin ee, yanlış olduğunu ifade eden ayetler de değil mi? اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ Peygamber diyecek ki ey Rabbim bu benim kavim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Demek ki Kur'an'ı terk etmek kaynak olarak almamak Allah ve tarafından ayıplanan bir şeydir. Bir de zımnen bunu içeren ayet-i kerimeler var. Mesela örneğin ne gibi? Kitabın nur olduğunu söyleyen ayetler. Kitabın hidayet olduğunu söyleyen ayetler. Kitabın korunmuş olduğunu söyleyen ayetler. Öyle değil mi? Kitabın apaçık bir kitap olduğunu söyleyen ayetler, kitabın düşünülmesini emreden ayetler. Bunlar hepsi, öyle mi? Bir şey niye düşünürsün? Düşünüp ondan çıkan sonuca göre amel etmek için. Bir şey niye koruma altına alınır? İnsanlar korunsun ki insanlar onunla muamele etsinler e diye. Öyle değil mi? Bir şey niye nurdur? İnsanlara yol göstersin diye. Bir şey niye hidayettir? İnsanları doğruya ulaştırsın diye. Mesela yani Kur'an ı Kerim'in vasıflarını anlatan bütün ayetler Kur'an-ı Kerim'in telakki kaynağı olduğunu zımnen içeriler beraberinde. O zaman Kur'an'da iki tip ayet vardır. Bir, sarih bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e uyulmasını emreden ayetler. 2 zımnen Kur'an-ı Kerim'e uyulmasını emreden ayetler. Tamam Zaten bu konuda bir problem de yok. Yani Kur'an-ı Kerim'in ana kaynak olması konusunda kendini İslam'a nispet eden taifeler arasında hiç sorun çıkmamış. Telakki kaynağı olaraktan. Nedir? Çok ufak tefek bazı sesler çıkmış. Bunlar da böyle genel tarafından kabul görmeyen şahs kalmış görüşler. Mesela ne gibi? Örneğin Peygamber Aleyhisselatu vesselamdan sonra Kur'an-ı Kerim'in teşriilik e, özelliğini yitirdiğini söyleyen görüş gibi. Öyle değil mi? Bunlar ne? Bunlar çeşit çeşit. Mesela kimi kısım demiş ki bana vahiy geliyor. Tamam mı? Yani bana vahiy geliyor demekle otomatikmen ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'in hükmünü zaten iptal etmiş öyle mi? Bana yeni vahiy bana geliyor demiş adam. Mesela kimler gibi? örneğin müselleme Kezaba tabi olanlar gibi. Öyle değil mi? İşte Kadiyaneler gibi mesela, Bahaailer gibi mesela. Bunlar hepsi kendileri Müslüman olduğunu söyleyen, kendisini semaya nispet eden fırkalar. Ama Kur'an-ı Kerim'i şey kabul etmiyorlar, Batıniler gibi mesela. Batıniler de Kur'an-ı Kerim'i tevil suretiyle Kur'anı Kur'an olmaktan çıkarmışlar. Öyle değil mi yani? Ellerinde bir Kur'an var ama e, zina'nın mübah olduğuna aklınıza gelebilecek Kur'an'da ne varsa hepsini kendilerince Kur'an'dan çıkarmışlar örneğin. Bir de özellikle yani asrımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Tabi taraftar bulmayan bunlar şaz olan görüşler. Genelde akademisyenlerin arasında taraftar buluyor. Nedir? Bu da yorumcu anlayış. Öyle değil mi? Hermonotik dedikleri yorumcu anlayış. Bunlar da ne yapmışlar? Bunlar da yazayım istiyorsanız anlaşılmadıysa. Nedir bu? Bunlar şuna inanıyorlar, daha önce de bunu söylemiştim size hatırlıyorsanız. Bunlar Kur'an'ı reddetmiyorlar. Ama bunlar ne diyorlar? Kur'an'ın lafızlarıyla hükmedilmez diyorlar. O lafızların içerisinden çıkan manalarla hükmedilir. Tamam Yani tabi olmamız gereken şey Kur'an'ı Kerim'deki lafızlar değildir e diyorlar. Mesela örnek veriyorum e, misal olarak. Tabi bu ha Kur'an'ı inkar etmişler, farkı yok yani. Hep bu saydığım taife hepsi küfür ve şirk. E, taifesi, hem de küfürleri dinde zaruri bilinmesi gereken e, küfür çeşitlerinden. Mesela örnek veriyorum ne diyor bu adam? Şu ayet-i kerimeyi delil alıyorlar genelde. Yani akıl onun tarafında bulunsun. Diyorlar ki ve temmet kelimetu rabbike sidkan ve adla. Tamam? Senin Rabbinin kelimesi yani Kur'an sıdk ve adalet olarak tamamlandı diyorlar. Kur'an'ın diyorlar bize vermek istediği şey hüküm değildir. Yani mesela örnek. Allah zani sopa attırmış veyahut da ettirmiş. Değil mi? Evli ise rejim, bekarsa yüz sopa. Burada diyor, asıl olan şey فَجْلِدُوهُمْ değildir. Yani ayet-i kerimede gelen فَجْلِدُوهُمْ var ya lafız olarak. فَجْلِدُوهُمْ lafızı bizi bağlamaz diyorlar. Sadece bize ayetin vermek istediği şey budur. Zina kötü bir şeydir. Ve mutlaka bir cezasının olması gerekir. Tamam Artık bu ceza adamın yüzüne tükürmek mi olur, adamı sürmek mi olur, hapsetmek mi Bu bizim bileceğimiz bir şeydir diyorlar. Kur'an sadece zinanın kötü olduğunu ve içinde bulunduğu zamana göre en güzel cezayı vermiştir diyorlar. Tamam İşte mesela يُسِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰدِكُمْ لِزَّكَرِمِ اسْلُ حَزِّ الْعُنْسَيِ Allah Azze ve erkek çocuklarınıza iki pay vermenizi önerir. Tamam Burada diyorlar mesele şey değildir. Erkeğe iki, kadına bir meselesi değildir. Burada bizim bilmemiz gereken şudur mirasın bölüştürülmesi gereklidir. Ve mirasın bölüştürülmesi her zaman ve mekanda insanların durumuna göre uygun olan şey neyse onu yapmaktır. Anlaşılıyor değil e, mesele. Yani mesela adam diyor hırsızın elinin kesilmesi. Hırsızlık. Burada bize وَالسَّارِقُوا ve فَاقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا Değil mi? Ayet-i kerime bu. Bizi bunu neyi ilgilendirir? Ayet'in lafzı bizi ilgilendirmez. Arka planı. Hırsızlık kötü bir şeydir. Ve hırsızlığın cezası olmalıdır. Tamam? Ha peki el kesme nedir dediğinde diyor ki el kesme Allah azze ve celle'den oradaki vahiy arka plandaki yorumdur, manadır. Tamam? Arka plandaki manadır. Yani hırsızlık kötü bir şeydir. Hırsızın elinin kesilmesi lazımdır e diye. E şey da ceza verilmelidir. Bir cezasının olması lazımdır. Peygamberin dönemindeki en güzel ceza el kesmeydi. Bizim dönemimizde mesela en güzel ceza nedir? Adam işte cezavidir diyor. Tamam Bu tiplerin zaten anayasa gibi yani İslam anayasası gibi bir dertleri yok. Bunların zaten derdi o. Mesela işte şimdi bu bir necis bir bidat. Bu çıktıktan sonra adım adım ilerliyor tabi. Öyle değil mi yani belli bir yere. Mesela ilk çıktığında bu fikir sadece bizim bu söylediğimiz ahkam için geçerlidir. İbadetler için geçerli değildir. İli. Yani bu ahkama alakadar eden şeylerdir. İbadetle bir şey yoktur, alakası yoktur. Bir adım ileri gitti daha sonra İbadetler de böyledir dendi. Zekat niye vardır? İnsanları cimrilikten kurtarmak için vardır. Namaz niye vardır? İnsanlara düzeni, ahlakı öğretmek için vardır. Tamam mı? O zaman bugün ben düzenli bir insansam, yani bir asker, babam askerse, askeri bir evde yetişmişsem, düzeni biliyorsam, maneviyatım da sağlamsa namaz kılmama gerek yoktur. Cimri değilsem zekat vermeme gerek yoktur mesela. Sonra bir adım ileri gitti. Bu defa her anayasa bunu karşılıyor zaten dendi. E doğru da söyleniyor eğer doğru olan buysa. Her anayasa, var olan şimdi anayasa da bunu karşılıyor, her suça bir ceza vermiş mesela, öyle değil mi? Bu şekil daha sonra daha ileriye gitti zaten en son geldikleri nokta insan hakları oldu, öyle mi? İnsan haklarının her türlü savunulması aslında Kuran-ı Kerim'in savunulmasıdır oldu. Anlaşılıyor değil mi? Böyle böyle böyle ilerledi, dediğim gibi bu taifeler yani ha Kuran-ı Kerim'i kökten reddetmiş bana vahiy geliyor demiş. Ha Kuran-ı Kerim'i tevil etmiş batınliler gibi Kuran'ı devre dışı bırakmış. Ha hermenötik diye Kur'an'ı kabul ediyorum ama o içindeki lafızları değil arka planını ben şey yapıyorum. E, kabul ediyorum demiş. Bunların hepsi küfrü, şirki dinde zaruri bilinmesi gereken tayifelerdir. Anlaşıldı? Mesela örnek e, olarak Ama kendini İslam'a nispet eden cumhura göre Kur'an-ı Kerim telakkinin temel kaynağıdır. Anlaşıldı? Sıra geldik sünnete. Dedi ki sünnet Ehl-i sünnetin menhecinde telakkinin temel kaynağıdır. Ehl-i sünnet dışı olan gruplarda ise dedik nedir? A. Sünneti hiç kabul etmeyenler. B. Kur'an'a muvafık olanları kabul edenler. Yani zıtlık teşkil etmeyenleri kendilerince, akıllarınca kabul edenler. C. Sünnetin mütevatir olan kısmını akayitte kabul edip, ahad olan kısmını akayitte kabul etmeyenler. Tamam mı? Tabi bunlar da kendi aralarında ufak tefek fırkalar olarak bölünlerdir ama genel fikir. E, açısından bunu söylüyoruz, anlaşıldı? Peki sünnetin, ehli sünnetin yanında sayıh olan sünnet hem ahkamda hem de usulde, yani hem itikatta hem usulde, sayıh olan sünnet geçerlidir, telakki kaynağıdır demesinin sebebi nedir? Evet. bir şey O zaman şöyle söyleyelim, sünneti de vahiy kabul etmeleri, öyle mi? Yani kitap onların yanında nasıl Vahiyse? Sünnet de onların yanında aynı şekilde vahidir ve kitaba tabi olunmasını, vahiye tabi olunmasını emreden bütün ayetler aynı zamanda sünnete tabi olunmasını da bize otomatikmen emretmiş olur. Tamam Sünnet nasıl vahidir? Sünnet, daha evvel de söylemiştim, ya başlangıç itibariyle vahiydir veyahut da netice itibariyle yani yapıldıktan sonra Allah Azze ve Celle onu ikrar etmesi, onu düzeltmemesi itibariyle sünnet nedir? Sünnet vahidir. Anlaşıldı çünkü şöyle bir şey var yani onu söyleyeyim ilk etapta sünnet niye vahidir? nasıl vahidir? de bazıları bazı delilleri öne sürüp bak eğer sünnet vahiy olmuş olsaydı peygamberimiz yanlış yapmaması lazımdı. Değil mi? Mesela Bedir esirleriyle ilgili vermiş olduğu karar değil mi? Münafıkların savaşa göndermemesi, münafıkların savaşa gelmemelerine izin vermesi ve Allah'ın da ''Affallahu an kelime ezinte lehum'' demesi değil mi? peygamberimizin annesi için ve bazı akrabaları müşrikler için istiğfar etmeyi talep etmesi gibi eğer her sünnet vahiy olmuş olsaydı peygamberimiz böyle şeyler yapmazdı diye bize ne diyoruz diyoruz ya sünnet peygamberimizin vahiden anlayıp söylediğidir ki bu zaten vahidir öyle mi veyahutta peygamberimiz yaptıktan sonra Allah'ın ikrar edip onu düzeltmemesiyle vahidir yani ya başlangıç itibariyle veyahutta netice itibariyle vahidir tamam Peki sünnetin vahiy olduğuna nasıl ulaşmışlar? Böyle bir neticeye. Yani ehli sünnet sünnet de vahidir. Kendisine tabi olunması gerekir. Buna nasıl ulaşmışlar? Ayet-i Değil mi? Demişler ki çünkü Allah bak birincisi. Birinci istidlal metodları. Demişler Allah azze ve celle kendi kitabı ile kendi kitabına itaatle peygambere itaati bir arada zikretmiş. Yani sen nasıl diyorsan ki caiz amrun ve zeydun. Zeyt ve Amr geldi. Allah Azze ve celle de aynı şekil Allah'a ve Rasulüne itaat edin demiş. Tamam? Önümüzdeki ayet kelime bunun en açık delillerindendir. Wa ma kana li mu'minin, wa la mu'minatin, ida qad alaahu, wa rasuluhu amran, an yekun ala humul min amrihim. Değil mi? Allah ve Rasulü hüküm verdiği zaman, bak Allah ve Rasulü hiçbir mümine seçim hakkı yoktur. Fa in tanazatum fi şeyin, farudduhu ila Allahi, wa rasulih. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني çekiştiğiniz bir meseleyi Allah'a ve رسولüne getir. Ya ayyuhallazina amanu ati'u'llaha ve ati'ur rasule ve la tubtilu a'malukum. Ve men yuti'ir rasule Allah. Kim resulaya e itaat etmişse muhakkak ki Allah'a ze ve de ne yapmıştır? Itaat etmiştir. Anlaşıldı? Anlaşılıyor değil mi? Ondan dolayı Ehli Sünnet ne demiş? Demişler biz Allahu ze ve itaat Allah'a itaat nedir? Onun vahiyine itaattir. Demişim sen, ben Allah'ın bizzat, zatına itaat ediyorsun, direkt Allah'a duymuyorsun, sana bir emir vermiyor. Kitap göndermiş sana, o kitaba itaat ediyorsun değil mi? İşi Allah'a çevirmek, Allah'ın kitabına çevirmektir aslında. Ehl-i sünnet demiş ki, biz baktığımız zaman sarih bir şekilde Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah azze ve celle kendine itaata, Rasule itaati denk tutmuş. Çekişme anında merci olarak kendine Rasule gitmeyi denk tutmuş. Tamam? Ondan dolayı demişler, demek ki sünnet de vahiydir. Nasıl Allah'a itaat, Allah'a döndürmek Allah'ın bizzat zatına değil kitabına ise, Rasule itaat, Rasule döndürmek de Rasule bizzat değil, Rasulün sünneti nedir? Öyle değil mi? Rasulün bizzat kendisinedir Ondan dolayı demişler, bu sebepten biz buna böyle ineriz. İki demişler ki Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de bizzat e, bunun dışında kitapla beraber hikmet diye bir şeyden söz ediyor Allah Azze ve Celle. Doğru mu? Hikmet diye bir şey var Kur'an'ın içinde. Mesela örnek verecek olan var mı? Ve zekuru ni'metallahi aleykum ve ma anzala aleykum minel kitabi vel hikmeti Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve Allah'ın size indirdiği kitap ve hikmetle nasihat etmesini, vaaz vermesini, öğüt vermesini de hatırlayın. Bakara suresinde. Değil mi? Şimdi bak burada biz neyi görüyoruz? Allah azze ve celle kitabı indirmiş. Bir de beraber ne indirmiş? Hikmet. Hikmet kitabın bizzat kendisi değildir. Öyle değil mi? Mesela Allah azze ve celle başka ne diyor Allah azze ve celle kitap yani Kur'an-ı Kerim'de? "Ve enzel aleike'l-kitabe ve'l-hikmete ve allemeka ma lam takun Nisa suresinde değil mi? Allah azze ve celle sana kitabı ve hikmeti indirdi ve senin bilmediğin şeyleri sana öğretti. Tamam? Mesela Allahu Teala Peygamber hanımlarına Ahzab suresinde ne diyor? Veskurune mayutla mayutla aleykum fi buyutikunna minel kitabi vel hikmeti evinizde Peygamber'in hanımlarına söylüyor. Sizin evinizde sizin üzerinize okunan kitabı ve hikmeti hatırlayın, öğüt alın diyor Allahu Teala. Tamam? sizin evinizde yani kadınlarına nasihat ediyor, evinizde okunan kitabı ve hikmeti ne yapın? Öğüt alın diyor. Ha. Şimdi o zaman bir kitap var, bir de hikmet var. Tamam mı? Hikmet nedir o zaman? Hikmet ne olabilir? Hikmet sünnettir elbette. Çünkü bizim bildiğimiz Allah'tan bize ulaşan iki şey var, başka bir şey bilmiyoruz. Bir Kur'an var, bir de Resulullah'ın bize Rabbinden ulaştırdıkları var. Öyle değil mi? E, kitabı anladık tamam, peki hikmet nedir? Peygamberin evinde okunan kitabın dışında ne var? Bir de peygamberimizin sözleri var, öyle mi? Demişler kesin bir şekilde o zaman biz anladık ki bu da nedir? Bu da hikmettir, e, sünnet, bu da bizim için telakki kaynağıdır. Bak bunlar genel deliller, abi. bir de bu işin özel delilleri var, öyle değil mi? 3- Demişler ki Allah Kur'an-ı Kerim'i koruma altına almıştır, sünneti de koruma altına almıştır, öyle mi? Sünneti Allah Azze ve Celle nasıl ki mesela bugün en çok özellikle dikkat edin sadece bize Kur'an yeter diyen insanların en büyük içine girdiği çıkmazlardan bir tanesi nedir? Diyorlar ki çünkü Kur'an korunmuştur, sünnet korunmamıştır. Şayet Kur'an da bizim sünnet de hüccet olsaydı ona tabi olmamız gerekseydi ne olması gerekirdi? Onun da korunması gerekirdi. Öyle mi? İnna nəhnu nəzil nizkra ve İnna Lahu bu Kur'an için geçerlidir diyorlar. Kur'anı biz indirdik, onu biz koyacağız. Oysa Allah azze ve Celle, peygamber ne diyor? Birincisi Ve anzeln aleikat zikra, ltabeyna lillāsi, ma nuzzil Biz sana bu kitabı indirdi ki, sen insanlara, onlara indirileni açıklayasın diye. Biz demiştik peygamber aleyhisselamın görevi nedir? Vahye karşı ikidir. Değil mi? 1- بَلِّغْ مَاُنْزِلَ kemir مِنْ Rabbinden sana indirileni insanlara ulaştır. Bu bir tebliğ. 2- Bak tebliğ ayrıdır, tebiyyin ayrıdır. Arap lügatında da birbirinden farklıdır. Be, belaga, بَلَّغَا ayrıdır, ise apayrıdır. Öyle mi? İkisi aynı manada kesinlikle değildir. Yani Lügattan birinci derece nasibini almış bir insan bile tebiyyinle, tebliğin birbirinden farklı olduğunu anlar. Şimdi ben sana desem ki mesela, Ja'a rajulun ve ballagani al-habara. Bir adam geldi ve bana haberi tebliğ etti desem, ja'a rajulun ve bayyana li al Şu içinde olduğun müstevada bile söylediğim iki cümlenin apayrı olduğunu anlamaz mısın? Tebliğ bana haberi ulaştırdı, bana haberi açıkladı. İkisi birbirinden farklı, değil mi? Allah zevcelle o zaman açıklama görevi kime aittir? Bize ulaşan sadece vahidir. Peygamberin tebliğ etti. Ama extrası ise onun beyanıdır. Anlaşıldı. Ee, Allah Allahu Zeveccel Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ne diyor? "La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anı, thumma inne aleyna beyane." Tamam? "La tuharrik bihi lisanaka litajala bih." Dilini hızlı hızlı çevirme. Dilini hızlı hızlı çevirme Kur'an-ı Niye? İlk zaman peygamberimize şey indiği zaman Vahiy geldiği zaman peygamber ne yapardı? Hızlı hızlı okuyup tekrar ederdi değil mi? Sebep onu ezberleyebilmek için. Allah azze ve celle de peygamberimizi uyardı. Dedi ki hani sen bunu yapma. Onu okuma da toplama da bize ait olan bir görevdir. Yani hani sana onu okumak da, sonra onu senin zihninde toplamak da, yani hafızını sağlamak da ikisi de bizim görevimizdir. Başka bir yerde de Allah azze ve celle ne diyordu peygambere? Velâ ta'cel bihi min qabl an yuqta ileyke vahyu değil mi? Ve la ta'cel bil-Kur'ani min qabl an Sana onun vahyi bitmeden sen onda şey yapma. Yani aceleci davranma diyordu Allah azze ve celle peygamberimize. Sebep onu rahatlatıyor. Summe inna aleyna cem'ahu ve Qur'anahu. Onu cem etmekte, onu okumakta bize aittir. Summe sonra inne aleyna beyanehu. Onun beyanı da bizim üzerimizdedir diyor Allah azze ve celle. E biz dedik sünnet nedir? Sünnet Kur'an-ı Kerim'in beyan edilmesidir. Demek ki bu beyan da Allah azze ve celle'nin üzerinedir. Öyle mi? Bunu da Allah azze ve celle ne yapmıştır? Kendi üstüne almıştır. Beyanını da, hafzını da, korumasını da Allah azze ve celle'nin üzerinedir. Anlaşıldı? Ehli sünnet bunu kendilerine e, delil olarak kabul etmişler. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Bir de bunun dışında dördüncü olarak bazı vakalar zikretmişler ehli sünnet. Kur'an dışında Allah'la peygamberin arasında irtibat olduğunu göstermek için, tamam Yani mesela Kur'an-ı Kerim'dekler tamam bunlar vahiy zaten yani Kur'an'ın vahiy. Bir de bunun dışında mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı olaylar anlatıyor peygambere daha önceden bunu bildirdiğini söylüyor. Oysa kitapta daha önceden bununla ilgili bir haber yok. Demek ki Allah Azze ve Celle bunu sünnet olarak Peygamber Vesselam'a bildirmiş. Öyle mi? Mesela hepinizin ezberlediği bir kaç tane ayetten örnek vereyim. Kalıcı olsun e diye. Bunlardan bir tanesi ne? Söyleyecek olan var mı? Kıble kıble ilk başta kıble meselesi, aksaydı, ama Hah! Değil Mesela birinci mesele. Yani ee, Allah azze ve celle kıbleyi ikinci olarak değiştiriyor. Ama daha evvelinde biz Kur'an-ı Kerim'de kıbleye yönelin. Ee, Mescid-i Aksa'ya yönelin diye biz bir emir görmüyoruz. Sadece Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a değiştirildiğini görüyoruz. Doğru mu? Biz buradan hemen neyi anlıyoruz? Biz buradan hemen anlıyoruz ki ha demek daha önce bunu Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiş ve bu bir sünnet olarak uygulamış. Bak kitap olmamasına rağmen başka örnek verecek olan var mı? Mesela ve iz ya'idukum Allah'u ihde attaifeteyni Vtavddun a ne? Geyr <gülüyor> azatı şovketi tekonulak. Öyle mi? Hani Allah size iki taifeden bir tanesini vaat ediyordu. Nerde? Kur'an'ın kendi böyle bir vaat var mı? İki taife var ya o ya bu ikisinden bir tanesi sizindir diye böyle bir ayet kelime var mı? Yok. Allah Peygamber aracılığıyla ümmete ya müşriklerin kervanını veyahut da müşriklerin bizzat kendisini vaat etmişti. Öyle mi? Demek ki Kur'an Kerim'de olmamasına rağmen Allah azəvedele bunu Peygamber aleyhisselatü vesselam aracılığıyla müminlere bildirmişti. Başka mesela. Hemen aynı yerde bir tane daha var. Biraz daha ileride. 3000 melek, 5000 melek meselesi var ya. Ayet kelimeyi bilen var mı? Ayet kelimeyi. Evet. İstes tağisuna rabbakum fəstecâbe lakum enni mumidukum bi elfin min al Değil mi? Bi elfin min al-melâiketi. İki yerde var Kur'an-ı Kerim'de. Bir Ali i suresinde var, değil mi? Bu ayet-i kerime. Bir de Enfâl suresinde var. İkisinde de Allah azze ve celle diyor ki hani Rabbiniz size bunu vaat etmişti. Sonra bunu arttırıyor Allah azze ve celle. Öyle mi? Hani var mı Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet? Öncesinde bu ayetler inmeden evvel, daha evvel Allah böyle bir vaatte bulunmuş. Sonra daha sonra tekrardan bu vaadini Allah Azze ve Celle Müslümanlara daha rahmetinden dolayı değiştirmiş. Böyle bir şey yok. İkisini bir anda öğreniyoruz biz değil mi? Daha önce böyle bir vaatte bulunmuştum. Lakin daha sonra bunu arttırdım. Öyle mi siz eğer takvalı olursanız, sabırlı olursanız, bilaki size bunun üzerinde bir sayı, yardım eder diye. Yani biz anlıyoruz ki bunu demek ki Allah Azze ve Celle, peygamberi aracılığıyla müminlere ne yapmış? peygamberi aracılığıyla müminlere bildirmiş. Bunlar hepsi, yani bu saydıklarımızın hepsi umumi olarak ehli Sünnet'in sünneti vahiy kabul etmesi öyle mi? Sünneti vahiy kabul etmesi ve sünneti vahiy kabul ettiklerinden dolayı da kendisiyle amel etmeleri. ki bu konuda en sarih istiddar ettikleri ayet hangisi? ma يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Başında da söylediğimiz gibi اِنْ هُوَ vahyun yuha. Yani o peygamberin konuştuğu ee, Vahiden başka bir şey değildir. Hevadan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahyin bizzat kendisidir. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Sonra artık tafsili deliller gelir. Yani bu genel başlıklardan sonra mesela ne gibi? Buradaki şey gibi, hadis-i şerif gibi. Değil mi? kum فِيكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَدِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَ Yani iki şey bıraktım sapıtmayacağınız. Kitab Allah'ı ve Sünnet-i Başka mesela ennehu man ya'ish minkum fasa yara iktilafen kesiran fe alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasidin el mehdin addu deme mesela bunlar e hadisi de peygamber aleyhisselam diyor yaşayan ihtilaf görecek bu ihtilaflarda benim e sünnetime ve raşid e olan halifelerimin sünnetine yapışın de hem de azı dişlerinize yapışın diyor başka mesela, inni qur'ane ve misluhu ma'ahu Dikkat edin, bana Kur'an ve onunla beraber bir misli verildi. Yani sünneti kastediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Değil mi? Başka mesela, misal olaraktan söyleyebileceğiniz var mı sizin? Ümmet 73 fırkaya ayrılacak, 72'si ateşte bir tanesi kurtulacak. Kimdir onlar? مَا اَنَا عَلَيْهِ ve وَأَصْحَابِ Benim ve ashabımın yolu üzerine olan insanlardır. Öyle değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu kendinden sonra da üzerinde olunduğu zaman insanları kurtaran bir şeydir, bir yoldur değil mi? Ayet-i kerimelerden mesela başka yani bu şekilde olan kul in kuntum تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki eğer Allah Azze ve Celle'yi seviyorsan beni sevin. Şimdi bu ayet-i kerime bizim için nedir? İmtihan ayeti demiş selef buna değil mi? Neyin imtihanıdır? Allah'a sevgisini iddia eden insanların imtihanıdır bu ayet-i kerime değil mi? Allah sevgisi sadece peygamber döneminde farz değildi ki. Peygamberden sonra da bizim için farzdır. Doğru mudur? Yani Allah sevgisi sadece peygamber döneminde yaşayan insanların sorunu değil, bizim de sorunumuz. Allah'ı sevmek zorundayız her zamanda. Ha bu sevginin imtihanı nedir? Peygamber Vesselam'a tabi olmadır. Nasıl ki Allah'a tabi olma, itaat etme onun kitabına ise Rasûl'e itaat ve tabi olma da onun geride bize bıraktığı sahih sünnetidir. Öyle değil mi? Vesail. Ve daha buna örnek çok şokaltılabilir yani fer'i olanlar her zaman bulunur. Mühim olan neyi anlamak, aslanamak. anlamak. kum alal beida leyluha kana Ben sizi öyle bir yol üzere bıraktım ki onun gecesi gündüzü gibidir. La yaziq anhu ba'de illa halikun. Ancak benden sonra helak olan ondan sapıtır diyor mesela peygamberler ve salat Amana ben sizden birinin sırtını koltuğuna yaslamış bir şekilde biz Allah'ın kitabında helal bulduğumuzu helal, haram bulduğumuzu haram kabul ederiz derken bulmayayım Dikkat edin Resulün haram kıldığı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Öyle değil mi? Mesela ee, örneğin ve benzeri. Men ataani dakhala'l cenne ve men eba dakhala'n Değil mi? Kim bana itaat ederse cennete girecek, kim de büyüklenirse bana karşı ateşe gidecektir vesaire gibi ayetler. Vesaire hadisler. Var anlaşılmayan bir şey var mı burada? Bu burada anlaşılmayan bir şey var mı? Ehl-i sünnetin o zaman telakki kaynağı anlaşıldı değil mi? Zaten biliyorduk, sadece bunu tam net bir şekilde delillendirmiş olduk. Yani ehl-i sünnet dedi ki bizim telakki kaynağımız nedir? Kitaptır ve sayıh olan sünnettir. Hem dinin usulünde hem de dinin furuğunda. Anlaşılmayan bir şey yok inşallah, tamam. Buraya kadar sormak istediğiniz veya da söylemek istediğiniz bir şey var mı, eklemek istediğiniz? Bunu bu, bu grup tek almış. Bu, bu grubun delili sadece. Tamam? Bütün bidat âlifelerinin değil. Sadece bunların delili. Yani hangi yönden delil aldıklarını mı söylüyorsun? Diyorlar ki mesela Allah Teala demiş ki bak ve temmet kelimetu Senin Rabbinin kelimesi tamamlandı. Tamam? Ne olarak hangi yönden? Sıtkan ve adlen. Doğruluk ve adalet yönünde. Bak demişler Allah Azze ve Celle o kadar ahkam indirdi Kuran-ı Kerim'de. O yönlerden hiçbirinden değil sadece doğruluk ve adalet yönünden demişler. Demek ki bütün ahkamın temelini doğruluk ve adalet oluşturur. Anlaşıldı? Ha doğruluk ve adalet de demişler görecelidir. Zamandan zamana, mekandan mekana doğru ve adalet değişebilir demişler. Anlaşılıyor değil. Ondan dolayı demişler biz ne yaparız bu ikisini alırız. Yani bir hüküm önümüze geldiğinde işte ha, Allah hırsızın elini kesmiş değil. Bizim zamanımızda hırsıza verilecek cezanın doğruluk ve adalet yönü nedir? Biz ona bakarsın. Bizim zamanımızda doğruluk yönü ceza vermektir. Adalet yönü de işte sosyal insanları ürkütmeden işte İslamdan kaçırmadan vesaire vesaire bir şey vermemizdir. Bir ceza vermemizdir demişler. Tabi burada farkında olmadan, yani hiç farkında belki bazı farkında bazı farkında olmadan kendi uluhiyetlerini iddia etmişler. Öyle kime göre doğru ve adaletli? Yani şimdi bana göre doğruyla adaletli, sana göre doğruyla adaletliye göre farklı. Öyle değil mi? Yani sen adalet sağlayacağım, sen ceza vereceğim, insanların tabiatına, fıtratına yaşadıkları çevreye uygun. O zaman sen bir devletin olsa, Türkiye'nin doğusunda farklı. E, hüküm vereceksin. Türkiye'nin batısında farklı mı hüküm vereceksin? Yani e, adam ceza işlediğinde yok ben doğuya göre suç istemiyorum. Batıya kaçacak bana batının şartlarına göre mi ceza verin e, diyecek. Çok aslında akıl, bunun, akılın bunu gerektirdiğini söylemiştir ama akıl aslında akıl bunun tam zıddını gerektiriyor. Çünkü akıl nedir? Akıl tek başına değildir. Akıl özellikle nasıl olgunlaşır? Akıl yaşadıkça olgunlaşır. Öyle değil mi? Bir şeyler gördükçe olgunlaşır. Bilgi kaynaklarını kullandıkça akıl. Şimdi yeni doğan bir çocuk aykut seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun belli bir yaşa kadar e, saçma sapan şeyler yapar değil mi? Aklı tek başına yetmez. Ha sen yaşarken vaka olarak aklın olgunlaşıyor. E bak bakalım vakaya bunun bir mantıklı yönü var mı? Zaten bir tane uygulaması yok ortada. Yani Tek bir tane şey yok. İşte bir tanesi akılla namazı iptal edelim diyor, öbürü ibadetlere karışmayalım e, ama ahkamı iptal edelim. E diyor. Bir tanesi cezalar kalsın sadece içerini değiştirelim diyor. Bir tanesi cezaları da kaldıralım. E diyor bambaşka bir şey yapalım diyor. E peki bu insanlığın hali yani kitap şeriat nedir? Şeriat diyorsun bak değil mi? Su kaynağıdır şeriat. Öyle değil mi? Su kaynağı. Su insan için neyse şeriat yaşaması için su neyse yaşamını devam ettirebilmesi için şeriat da olur. Öyle değil mi? Allah, e, bu şeriat kime göre olacak? Yani aslında bunun Günümüz anayasal düzenleri arasında hiçbir fark yoktur. Onlar da kendilerince önce bir yasa, önce bir anayasa usulü diye bir şey var değil mi hukukta? Anayasa usulü. Onlara da teşri usulü diyorlar zaten. Aynı şekilde önce bir usul belirliyorlar. Yani verilecek olan anayasaları hangi usule göre? Bunlar hepsi orada da geçmiyor mu? Doğruluk, adalet, insan hakları, insanın canının malını, güvence altına alma vesaireler, i̇şte vatan birliği, bilmem şu bu. Ha yani işte aynısı. E, farklı lafızlarla ifade edilmiş e, sadece. Onun için derim ya, bu işin vardığı son nokta zaten o oldu dünyada. Yani var olan anayasalar bize yeter. Bir daha İslam anayasası dediğimiz şey ekstradan ikame etme gibi bir gerek yoktur. Evet. Bu var olan dünyanın... Şimdi bunlar iki iki kısım insanlar e, bunlar. Birincisi sarih olarak bunu söyleyenler. Yani böyle hani çok sarih, bu budur. E, diyenler. Mesela Türkiye'de var. İşte örneğin e, Yaşanuri Öztürk değil mi? E, bir dönem tevhidi piyasada da ismi geçmiş olan insanların belki çoğunun bilmediği İhsan eli açık mesela. E, tanıyorsunuz değil mi İhsan? İhsan eli açık mesela? Bu kafada olan, e, son çıkardığı bir meali var. E, yaşayan Kur'an diye mesela. O da aynı bunları anlatıyor yani. Farklı bir şey anlatmıyor. Mesela ilahiyat çevresi yani ilahiyatta herkes değil tabi bu kafa yapısına sahip olanlar var. Araplarda daha çok var. Zaten bu fikrin temel şeyini onlar e, oluşturuyorlar. Misal Mısır'da özellikle bu e, yani genel isim olarak bunlara şey diyor. Aklaniyun diyorlar, akılcılar. Yani akıl ehli olan insanlar, onların fikirleri mesela bunlar. E, başka mesela bir de, bir de en önemlisi bunun böyle olmadığını söyleyen yani bunu bu şekil ifade etmeyen ama uygulamada bu şekil uygulayan uygulayanlar var. Mesela diyalogçular. Öyle değil mi? İşte başörtüsü konusunda problem yaşayanlar örneğin, işte nurcuların bir koru diye kendini atfedenler mesela, bunu böyle söylemiyorlar. Yani sözde bu yok ama uygulamaya bakın, bütün uygulama bu usülden çıkıyor. mı? Mesela adam çok rahat bir şekilde şu cümleyi kullanıyor. Tabii insanlar cümleye takılıyor. Mesela cümle değil, mesela usul. Adam diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaba yöneltilen lafızlar çok ağır ve katı lafızlardır. O dönemin şartları içerisinde makul olsa da günümüz şartları içerisinde makul değildir. Bu ne bu ne anlatıyor bu adam burada? Mesela burada bir lafız ağırmış ka bununla uğraşmamak lazım yani. Mesela adam Kur'an-ı Kerim'in lafızları Kur'an-ı Kerim'in kendisini hüccet olarak görmüyor zaten. Ve şimdi o zamana uygun bu zamana uygun değil. Kim belirliyor o zaman bunu? Teşri kaynağı kendisi oldu. Neyin neye uygun, neyin neye uygun olmadığını söyleyebilmen için mesela başörtüsü ferey bir meseledir. Şimdi adam bunu söylerken insanlar bunu anlamıyor. İnsanlar nereye takılıyor? İnsanlar diyor ki, dedi ki başörtüsü ferey nasıl yani falan e bazı doğru başörtüsü fıkıh işlemiş acaba fıkhi bir konu olduğunu mu ifade ediyor? Yani iti, adam onu söylemiyor. Adam diyor ki asıl olan kadının tesettürüdür, iffetidir. Başörtüsü bunun yansımasıdır o dönemde diyor. Adamın anlatmak istediği bu ama kimse adam merhamını anlamıyor. Anlaşıldı. Bak adam bunu anlatmıyor ha. Çoğu insan şöyle yorumluyor. İşte burada lafız olarak işte kast edilen şey itikadi bir... Doğrudur başörtüsü itikadi bir mesele değildir eyvallah. Yani itikadi mesele değildir derken insanı küfre götürecek olan bir mesele değildir. Başörtüsü takmayan bir kadın kafir olmaz. Öyle değil mi? Adam onu anlatmıyor. Adam diyor ki aslı olan açık bir kadın da iffetli olabilir diyor. Açık bir kadın da cennete gidebilir diyor. Açık bir kadın da işte efendim e, dört dörtlük bir müslüman olabilir diyor. Başörtüsü, örtünme şekli bazı zamanlarda insanların iffetini korumanın, korumasının tezahürüdür. Anlaşılıyor değil mi mesela? Aslında mesele buraya dönüyor tekrardan. Biz Kur'an-ı Kerim'in lafızlarıyla muhatap değiliz, arka planıyla. Adam düşünüyor diyor ki başörtüsünü Allah niye meşru kıldı? Düşünün. Siz de hikmet olarak anlatırken bunu demiyor musun? Kadının iffetini muhafaza toplumu içerken, tamam işte kadının iffeti başka şekilde muhafaza oluyorsa" diyor adam. "O şekilde muhafaza ederiz biz de." Anlaşılıyor değil mi? Bunların genel özellikleri de yani temel özelliklerinden bir tanesi de maslahat meselesini çok gündem etmeleri. Yani İslam'ın maslahatları celbeden, mefseletleri de insanlardan uzaklaştıran bir din olduğunu e, söylemeleri. Tamam? Bunu önce iyice oturdu mu insanın kafasına, özellikle maslahat konusunda böyle gündem yapmış alimlerin de sözleri anlatıldı mı? Akabine bu çok kolay işliyor. Değil mi? Şu anda adam diyor bu ayet-i kerime insanların maslahatı için değildir. Mesela diyor o dönemde hırsızın elini kesmek. O dönemde diyor maslahat buydu. Ama şimdi diyor hırsızı kesti mi adam dinden kaçıyor. Yani içinde el kesme olan bir dine ben gelmem diyor mesela. Anlaşılıyor değil? Yani mantık bu yönden Oysa biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki maslahat da mefseret de Allah'ın belirlediğidir. Aklımız alsa da, almasa da, bize uysa da, uymasa da maslahat da mefseret de Allah'ın yap dediği maslahatı uzak dur dediği mefserettir. Yani siz mesela bu tip şeyleri insanların hangi mantıkla yaptığını düşünüyorsunuz? Namaz kılmayabilirsin. Misal en son çok böyle şey olanlar. Kendince hassas olanlara gecenin sonunda hepsini kaza edebilirsin. Gaya Allah'a taabbuddur. Vakitler ise işi düzene koymadır. Mantık bu. Tamam mı? Biraz da gevşek olan namaz zaten çok şey değildir. Mühim olan sen temiz ol. İşte o namaz gibi insanlara hizmet eden, kendini kötü... Adam diyor ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Sen zaten bak topluma, millete, devletine hizmet ediyorsun. Senin zaten yaptığın bir kötülük yok ki namaz kılasında o kötülükten şey durasın, e, uzak durasın mesela. Anlaşılıyor değil mi şey? Mesela, Asıl tehlikeli olanlar da bunlar. Yani bunu açıktan söyleyen de değil mi? Şaz bir görüş. Kimse te teveccüh bile etmiyor yani. Ma şey değil. Çünkü bu fıtrata aykırı. Yani hiçbir şey öğrenmesen senin bir fıtratın olsa bozulmamış. Bunu zaten reddedersin bu fikri. Ama burada asıl tehlikeli olan şey ne? Bunu dillendirmeden yapanlar. Yani dillendirmede kitap, tefsir usulü, hadis usulü diye kitap yazanlar hani kabul ediyor ki adam usulünü yazmış e diyor adam ama asıl şeyde e, uygulamada ise bunun tam zıddını uygulayanlar bu mantıkla uygulayanlar asıl tehlikeli olan küfür taifesi ise bunlardır yani Müslümanların bilmesi gereken o zaman bak asılda dediğimiz şeye gene geldik değil mi en önemli mesele dinde sadece itikatta değil men hacütteler kıyıvalistidelerdir kim kaynak olarak neyi kabul ediyor kaynak olarak kabul ediyoru yetmez bu adamların hepsi senden daha çok Kurancılar öyle mi bu adamlar senden daha çok Kurancılar ee, i̇kincisi ise istidlal, Yani bu kitabı ve sünneti nasıl anlayacağız? İkinci mesele ise bu. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Soru soracak olan? Sor. Bu, bunlar işte modernist dediğimiz insan. Tabi şimdi modernist kavramı çok genel. Yani kimisi bunların sünnetle sorunu var. Kimisinin hem sünnetle hem Kur'an'la sorunu var. Kimisi sünnetin bir kısmını alıyor, bir kısmını almıyor. Daha evvelde söyledim. Yani ıstılahlara takılmayalım. Çünkü biz mesela bir dersi anlatırken arada geçen üç cümle, beş cümle konunun tahkiki değil. Değil mi? Mesela biz ne diyoruz? rafiziler rafiziler dediğimizde sen ne anlıyorsun? Genel yani şeyi diye bilinen insanlar. Oysa öyle değil. Tahkik öyle değil ama. Değil mi? rafizi ayrı, şeye ayrı. şia'nın ve rafizilerin kendi içinde grup grup küfre girenler var, küfre girmeyenler var. Mesela mutlu savuflar diyoruz mesela. Ehl-i sünnetin içine de tasavvuf olmuş alimler var. Tasavvufun küfür kısmı var, bidat kısmı var vesaire. Yani umumi konuşmalar konunun tahkiki değildir bir zaman. Değil mi? Bir konuyu tahkik etmek ayrıdır, ıtlak etmek ayrıdır. İtlak ettiğin zaman rahat konuşabiliyorsun. Ama tahkika geldiğin zaman meseleyi tafsilatlandırmak lazım. Anlaşıldı? Başka? Soru sormak isteyen? Mesela sen örnek veriyorum. Diyorsun ki Allah eksikliklerden münezzehtir. Bir de aynısını söylüyor. Biz şimdi bunu reddediyor muyuz? Allah eksikliklerden münezzehtir. Tam buna böyle inanmayan dinden çıkar zaten. Allah'ta eksiklik vardır demek insanı dinden çıkarmaz mı? Çıkar. Ama senin kastettiğinle onun kastettiği birbirinden farklı. O Allah eksikliklerden münezzehtir dediğinde aslında Allah'ın sıfatlarını reddediyor. Çünkü o sıfatı bir eksiklik olarak görüyor. Öyle mi? Sen ise Allah' eksikliklerden münezzehtir dediğinde o sıfatların ispatını kabul ediyorsun. Mesela örnek bir misal vereyim. E, tam zıt iki şey. Bir e, müptedi Allah' eksikliklerden münezzehtir, ondan dolayı da Allah'ın kelam sıfatı yoktur diyor mesela. Çünkü konuşmak diyor adam, beraberinde dudağa ve dile ve lisana ihtiyaç vardır. Buna muhtaç olmak da eksikliktir. Tamam Allah eksikliklerden münezzehtir bak nereye getirdi bağladı, doğru mu? Sen ne diyorsun? Sen diyorsun ki Allah eksikliklerden münezzehtir çünkü konuşmamak eksikliktir. Ondan dolayı Allah azze ve celle mütekellimdir, doğru mu? Yani şey ne diyordu? اَفَلَا يَرَوْلًا اَلَّا يَرْجِعُوا اِلَيْهِمْ قَوْلًا Öyle değil mi? Allah buzağıyı eleştirirken ben İsrail ediyor Efəla yarav ne elli yerci uilehim kavulan onlarla konuşmadıklarını görmüyorlar mı diyor Allah Azze ve Celle yani Buzağın onlarla konuşamamasını onu ilah olamayacağına delil alıyor Allah doğru mu Hazreti İbrahim ne diyordu Ya əbəti lima tabudu mala yisme uwa yubsiru vəla yuqni ankeşeye ey babacım seni görmeyen seni işitmeyen sana bir faydası olmayan niye tapıyorsun demek ki görmek işitmek Kemal sıfatıdır görmemek işitmemek ise eksikliktir. Öyle mi? Bak Allah Ze ve Celle sıfatların nisbatını kemale delil alıyor. Sen de öyle diyorsun. Allah eksikliklerden münezzehtir. Neyi kastediyorsun? Bütün kemal sıfatları O'na aittir. Doğru mu? Oysa Allah eksikliklerden münezzeh ederken senin ispat ettiğin sıfatların birçoğunu ya reddediyor veya tevil ediyor. Değil mi? Tatil Ta diyoruz buna. Muattile grubu senin ispat ettiklerini ya tatil ta ediyor. tatil ta kulli. küllen kabul etmiyor Cehmiye gibi ya da tatil ta cüz'i yapıyor, değil mi? Eşariler gibi. Doğru mu? Bak ee, söylenen cümleler bir şey ifade etmez. Arka planı, usul, adam bundan ne kast ediyor, neyin üzerine bina etmiş, bunları iyi bir şekilde anlamamız lazım. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılmayan bir şey, başka sorusu olan. Yok. Waqilu Dawana Inalhamdulillahi Rabbi Alamin. Şimdi.